Sizlere ve kadim dostum Karagöze merhaba diyorum efendim. Mümm merhaba acıbadem merhaba. Ah canım efendim. Bugün nasılsın? Ah vallahi iyiyim ama programa edeceğim diye benim arabayı yolun kenarına çektim. Herifin teki geldi. Park parası 5 TL dedi. Ee ben de senin yaptığın gibi aval aval e ee dedim. Adam e'si ver 5 ytl'i dedi. Vermezsem ne olur dedim. Arabanı bıraktığın halde göremezsin dedi. Bir 5YTL ile arabanın günlük park sigortasını yaptırıyorsun dedi. A günlük park sigortası olur muymuş birader Ben de öyle dedim. Öyle sigorta mı olurmuş dedim. E ee, o ne dedi? Olur sigortayı yaptırmazsan arabanın başına gelebilecek hiçbir olaydan firmamız mesul değildir dedi. Ne olay olacakmış ki Karagöz'üm? Ee, arabam çizilebilirmiş, tekerlekleri patlarmış, sileceğimin biri kırılır diğerinin canı çekmesin diye o da kırılırmış. Torpido gözüm oyulurmuş, şanzımanım sapıtır, egzantrik milim kayarmış. Ya Karagöz'üm... Bu adam tam mafya birader. Ha ha ağzın ağzım Bunlar otopark mafyası. İstanbul'da şehrin göbeğinde mafya ha. Dört tarafımız mafya çete olmuş birader. Ya bak en son bir tane aslanlı çete çıktı. Adamlar villasında aslan besliyormuş Karagöz'üm. Mafya bunlar aslan besleyecek tabi. Taşan besici galib yok ya acımaz. <gülüyor> bunlar villasında aslan, yazlığında timsa, yatında köpek balı, cebinde akrep, koyununda da yılan besler cani ya herifler. Ya cani bunlar cani. Çok acımasız bu herifler. Çok çok. Aa, yoksa sen de bunlara kuyruğunu kaptırdın galiba. Acayip işti söyledin. Ya Karagöz'üm, Ben de babamdan kalma bir arsa vardı. Arsa'yı arsa mafyasına kaptırdım. Bir gecede. Gece kondu dikmişler arsama. <gülüyor> gece dikilecek tabi. Gündüz dikilseydi gece kondu değil gündüz kondu olurdu. Sen dalganı geç. Arsamı kaptırdım canım yandı diyorum. Yakında saksıdaki toprağımıza bile göz dikecek bunlar gör. Boşver canını sıkmaya değmez hacıvatım. Sonuçta ölümlü dünyada yaşıyoruz birader. Topraktan geldik hepimiz toprağa meyilliyiz. Hangi bir malın yanında götüreceğim? Götürdüğümüz bolca günahımız varsa biraz da sevabımız olacak işte. Vay Kara gözüm, ne güzel konuştun. Ya. Doğru söyledin. <gülüyor> Mal mülk için can sıkmaya değmez. Değmez efendim, değmez. Mal dedin de aklıma geldi. Ben gideyim de bir arabaya bakayım. Aman Kara gözüm, aman. Sen al arabanı oradan. Maazallah başına bir şey gelmesin. Ya gelmez hacım, gelmez. Sigorta yaptırdık dedik ya. Yalnız ilk önce o adamı bulman lazım. Hangi adamı? Şu benim arabayı sigortalayan otopark mafyasının güzide elemanını. Bırak efendim adamı bırak. Sen arabanı al git. Gideceğim gideceğim de arabanın anahtarı adamda. Anahtarını alayım bir. Eyvah! Ya <gülüyor> telaşlanma birader telaşlanma adam arabamı temizleyip öyle verecek bana sigorta hizmetinin bir parçası parçasıymış bir dakika bir aa, ana adam yoksa temizleme demekle Arabayı tümden temizledi galiba Yandım ana vay vay vay vay vay vay arabayı mafyaya kaptırdım acaba Canını sıkma efendim canını sıkma ...dünya malı dünyada kal. Ya ben yaşarken dünya malı bende kalsın da... ...öldükten sonra kimde kalırsa kalsın. Ben çıkıyorum acaba. Hadi eyvallah. Dur dur dur. Dur ben de geliyorum. Efendim hak dostum burada bitti. Her ne kadar... Her ne kadar mafya varsa... ...karpuz gibi ortadan ikiye çatlarlar inşallah. Vay vay vay vay vay. Dur vay, vay, vay, vay, birader vay, vay. dur beddua okuma. Programı kapatayım. Her ne kadar sürçülisan ettiksek...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 Seslendiren savaş bayındır. Serkan Öfsür, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın, stüdyodayız. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor>